Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim Zalikel kitabu la raybe fihi udelil muttakin Elif Lam Mim Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. <gülüyor> Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Ve allezine ileyke ve unzile min qablik ve bil Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. <gülüyor> i̇şte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzerindedirler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 büyük bir azap vardır. <gülüyor> İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Yuhadi'ûnallâhe vellezîne ve ve Bunlar Allah'ı ve mü'minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.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 Söyledikleri yalana karşılıkta onlara elem dolu bir azap vardır. <gülüyor> Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. ki onlar bozguncuların ta kendileridir fakat farkında değillerdir. Ve izâ tayyala lehum âminû kemâ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 Hakka dönmezler. Awka saybin min bil kafirin.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 Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. El-Lezî ca'ale lekumul erza firâşen ve semâ'e bina'a ve enzele minessemâ.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 Kafirler için hazırlanmıştır. Ve beşşirin lezine amenun ve amilus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 Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Ve öğretti Adem'e bütün isimleri. Sonra onları Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek "Eğer doğru söyleyenlerseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin." dedi. <gülüyor>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 inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte bunlar cehennemliktir onlar orada ebedi kalacaklardır Ya beni isra ila zkuruni'meti yelleti en'amtu aleykum ve auzu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 Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? <gülüyor> Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. <gülüyor> Onlar Rabblerine kavuşacaklarını ve gerçekten O'na döneceklerini çok iyi bilirler. Ya ben'i İsrail'e zhkırın. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. <gülüyor> öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz, onlara yardım da edilmez. Ve izneceynakum min alifiraune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 Ve iz Min Ve Hani biz Musa ile Kırk gece için sözleşmiştik Sizlerse onun ardından Kendinize zulmederek Bir buzağı tanrı edinmiştiniz ''Afavna ankum min ba'di Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik. ''Ve iz a'teyna Mûse'l kitâbe vel fûrkâne la'allekum tehtedûn'' Hani doğru yolu tutasınız diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı ve Furkan'ı vermiştik. ''Ve iz Musa li ya Zalikum hayrul lekum <Gülüşmeler> innehu huve't Musa kavmine dedi ki ey kavmim sizler bu ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz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 Sonra şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik. Ve ve menne selva. min razaknakum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 ...sücceden... ...akulû hittetün... ...neğfir lekum... ...hatayâkum... ...vesene zîdül muhsinîn... ...hani şu memlekete girin... ...orada dilediğiniz gibi... ...bol bol yiyin... ...kapısından eğilerek tevazuyla girin... ...ve kıtta... ...ya Rabbi... ...bizi affettin ki... Biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Tabdül alillāzin zulmū qolun, wa'yir al-lāzin qīlallāhum, fa anzalnā al-lāzin zulmū riżāmin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 Hani Musa kavmi için su dilemişti, biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan 12 pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti.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 فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكثرون بآيات الله ويقتلون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 Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz siz içinizden tüm Cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. <gülüyor> Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret,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 Onlar bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş açıklasın dediler. Musa şöyle dedi, Rabbim diyor ki o saf sarı rengi bakanların içini açan bir sığırdır dedi in Allahu Bizim için Rabbine dua etti onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın çünkü sığırlar bizce birbirine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz, dediler. Kâle innehû yekûlu innehâ beqaratullâ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 <gülüyor> hani bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı.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 Düşünesiniz diye Mucizelerini de size böyle gösterir Zümme Qaset Qulubukum Min ba'di zalike Fahiyyek el hicareti Ev eşeddu qasve Ve inne Minel hicareti Lema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 Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da. Ve minhum la Onların bir de ümmi takımı vardır. Kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar. Eğilü'l-lillezîne yektubûne'l-kitâbe bi'elînîn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 orda ebedi kalacaklardır. Ve izahadna mīsa qabani isrā ila la wa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 وَيَوْمَ <Sessizlik> الْقِيَامَةِ Ama siz birbirinizi öldüren...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 onlar ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez. Onlara yardım da edilmez. <gülüyor> فَإِن كُلَّمَا جَاءَكُمْ kitabı, Tevrat'ı verdik.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 بَلْ لَعْنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا Kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَبًا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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَارُ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 وَلَقَدْ جَاءَكُمْ نُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ Musa size açık mucizeler getirmişti de arkasından sizler nefislerinize zulüm ederek bu zayı ilah edinmiştiniz.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 Allah Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Ve <gülüyor>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 De ki, her kim Cebrail'e düşmansa, bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğruluyıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. MEN <gülüyor> kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mika'il'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Ve lekad ileyke Andolsun, biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları ancak fasıklar inkar eder. <gülüyor> Onlar ne zaman bir antlaşma yaptılarsa, içlerinden bir takımı o antlaşmayı bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُنَّ بَزَفَرِيقٌ مِنَ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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر SEMAŞE LEV KANU YALEMUN <Gülüyor> Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan tıynetli insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi.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 Ey iman edenler, raiına bizi gözet demeyin, unzurna bize bak deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. <gülüyor>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 büyük lütuf sahibidir. Mane sakkın ayetin, öylese naptı, bıxirin minha, öylese naptı, bıxirin minha, öylese naptı, bıxirin minha, öylese naptı, bıxirin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 Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümdarlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost, ne bir yardımcı vardır. Em turidun en teselu rasulakum kama suila Musa min qabl. Ve men yetebaddal el kufru bil iman faqad dalla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 فسدم من عند آل تسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فعثوا الصفح حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء.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 onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. وَقَالُوا لَنْ يَدَخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ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 فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، إنهم يأتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم: الله يحكم بينهم.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 Hükmü Allah verecektir. ve sa'a fi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 Bir işe hükmetti mi? Ona sadece ol der. O da hemen olu verir. O da hemen olu verir. <gülüyor> o da hemen olu verir. O da hemen olu verir. O da hemen olu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 Biz ayetleri kesin olarak inanacak bir toplum için açıkladık. İnna erselnâke bil hakkı beşîran ve nezîran ve la tüs'elü <gülüyor> an eshâbil cahîm. Şüphesiz biz seni hakla, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ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 Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzu ve keyiflerine uyuacak olursan, bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı vardır. Allezina atina ve maiyekfur <gülüyor> bihi, faula.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 Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün tuttuğumu hatırlayın. yevmel nefsun an nefsin şey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 الثمرات من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 ve hikmet sahibisin. ''Ve men yargabu an milleti İbrahim'e illa men sefihe nefseh ve lekad istafeynâhu fiddünyâ ve innehu fil âkhireti sâlihîn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 Alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Ve <gülüyor>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 وَلَا <gülüyor> Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. وَقَالُوا <gülüyor> كُونُوا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 Kulüm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 <gülüyor> Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz din. Kul etuhâccûnenâ fîllâhi ve huve rabbuna ve rabbukum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 وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله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 Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Tilka ma ve ma ve la kanu ya'malun Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Sen yokuşuza, o mina sime, vallahum an qibleti mullati alayha. Qul lillahi al-mashruq bir takım kendini bilmez insanlar onları müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki doğuda batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.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 insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Qad nara teqallube vejhike fissamah Felenu velliyenneke qibleten terdaha Fegalli vejheke şatral mescidil haram رَأَيْتُ مَعَكُمْ تَتَوَلَّجُونَ وُجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الذين أوتوا الكتاب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 bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ اَيَتِمَّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ الظَّالِمِينَ sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyuacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun, eğer sana gelen bunca elimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyuacak olursan o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> آتَيْنَاهُمُ <gülüyor> Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, peygamberi, oğlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. El-Hakku min minel Hak ancak Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Ve likullin huve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 Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, namazda mescidi harama doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. ومن حيث خرجت فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوا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 Bana şükredin. Sakın lan körlük etmeyin. Ya eyhellezine amenu'staeinu bis sabri ves salah. İnallaha me'as sabirin. Ey iman edenler, sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki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 Ancak siz bunu bilemezsiniz. Velanablu'enkum bişey'im minel ve Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneiz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince,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 Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. İnne's-safaa vel mar'ata min şa'airillah. Men hacce'l-beyta ev'te fela جناح عليه أن يطوف بهما. Ve men tamm'a khayran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 Fakat ayetleri bizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstündedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır. Ve ilahikum ilahum La ilahe Sizin ilahınız bir tek ilahtır Ondan başka ilah yoktur O rahmandır, rahimdir İnne fi khalqis semâ وَالْأَرْضَ <تصفيق> Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağa dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette...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 şeytan. İnnehu lekum aduwwun Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İn O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. <gülüyor>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 İnkar edenleri imana çağıran peygamberle inkar edenlerin durumu bağırıp çarmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobanla hayvanların durumu gibidir onlar sağırdırlar dişsizdirler kördürler bundan dolayı anlamazlar ya Ey iman edenler eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Allah Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başka adına kesileni haram kıldı Ama, kim mecbur olur da istismar etmek sizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. <gülüyor>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 İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Zalike bi ennallaha nezzelel kitabe bil haqq ve innenllezine ahtelefü fil kitabile fî şikâkın Bu azap da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve onların bunu inkar etmesi sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse derin bir ayrılık içindedirler. Neyse el birra entü el vel والسبائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى غليتامى والمساكين غبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الموثون بعهدهم إذا عاهدوا ۖ في ۖۖ وحين ۖ أولئك الذين صدقوا وأولئك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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل لا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى تمنعوا في له من اخيه شيئا el-ma'ruf wa iman edenler öldürülenler hakkında size kısas fars kılındı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 Elem dolu bir azap vardır. Ey akıl sahipleri kıssasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz.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 Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. فَمَنْ خَافَ مِنْ نُوسٍ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 الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وَلِتُكْمِلُوا O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak, Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse,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 علم الله أنكم كنتم تختان أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم الآن باشروه أن ما كتب الله لكم فكلوا أشردوا حتى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 Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın ancak aşırı gitmeyin çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. min vel fitnetu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 Eğer onlar savaştan ve küfürden vazgeçerlerse şunu iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ve katiluhum ve fe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 Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Ve Etimul hacce vel umrete lillah. Fe in uhsidtum famastaysara min el hadiy. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغن هدي محلله فمن كان منكم مَرِيضًا او به اذم من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا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 وَمَا تَفْعَلُوا Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa...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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن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 Bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. minhum men yekulu rabbena atina haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina. onlardan Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır. Ulai kalehum nasibum mimma keseb. hisab. İşte Onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Vestur Allah fi fi fala fala.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 O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.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 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِالْعِبَادِ. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ya. <gülüyor> Ey iman edenler Hepiniz topluca barış ve güvenliğe İslam'a girin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 Şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. Zeyn eli Ladin kafar al Hayat al Dünya ve yasçarun min eli Ladin Amanu ve eli Ladin atta al bi Gaid Hisab.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 نَصَّتْهُمُ الْبَأْسَ <Bukın din kaşığı yerlere> <Gülüyor sosem Allah attributes nasılkeyi>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 والما انفقتم Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar de ki hayır olarak ne harcarsanız o ana baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız gerçekten Allah onu hakkıyla bilir. Kutib aleykumul qitalu ve huve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 قل قتال فيه كبير فصد عن سبيل الله وكثر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاللون ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب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 <Gülüşmeler> İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. anil hamri vel <Gülüşmeler> قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآسين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 Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki Düşünesiniz İddünyâ vel âkira Ve yes'elûneke anil yetâma Kul islâhullahum lehum hayyir <gülüyor> Ve in kâliquhum fe ikhvanukum Ve allâhu ya'lemul mufside minel muslih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 وَلَا امَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَكْعَلُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَمْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ İman vallahu ve iman etmedikleri sürece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 وَقُمْ حِرْصًا لَّكُمْ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 ولا تجعلوا الله etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah'ı siper yapmayın. Allah Hakkıyla işitendir hakkıyla bilendir. La yu'akhizukum Allahu bi-levfi eymanikum ve lakin yu'akhizukum bi-ma kasabat kulubukum. Ve Allahu sudurun halim. Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizin kalplerinizin kazandığı bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Lillezîne yuhlûne min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 Biliniz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ve Muttalıqat ve la Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ay hali, hayız veya temizlik müddeti beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa,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 الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحلقون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 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودَ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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاف وإن أرادا فصالا عن تَرَاضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم وَاتَّقُوا Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların annelerin yiyeceği, giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir.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 وعصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلون أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير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 Vefat iddeti beklemekte olan kadınlara kendileriyle evlenmek istediğinizi üstü kapalı olarak anlatmanızla veya bu isteğinizi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 Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur. <gülüyor> Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır. ألم تر إلى الذين خرجوا من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 Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir. MEN ZELLEZİ YÜKRIZULLAHE KARDAN HESENEN FEYUZAĞIFEHU LEHU EZAĞAFEN KESİREH VE ALLAHU YAKBİDU VE YABSÜTU VE İLEYHİ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 سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم. فالله ي Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarla ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. <gülüyor>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 شرب منه فليس مني، وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن يُطَرَّفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبَ مِنْهُ إِلَّا طَنِيلًا مِنْهُ فَلَمْ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 İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. ALA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 ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا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 kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi fakat ayrılığa düştüler onlardan inananlar da vardır inkar edenler de yine Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi lakin Allah dilediğini yapar ya ey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 ولا يحيطون بشيء من علمه إِلَّا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم العظيم الله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 وإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكثر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقالا في صام لها فالله سميع عليم Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tautu tanımayıp Allah'a inanırsa kopmak bilmeyen sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. <gülüyor> وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalırlar. Elem <gülüyor> tera قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرط فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفروا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 كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للمشاه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 الطير فصره اليك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 Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Meselullezîne yünfikûne emvâlehum fî sabîlillâhi kemeseli habbatin enbetet seb'a limen yeşâ.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 صدقاتكم بالمن والأزاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا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 جنة بربوة أصابها وابل فَآتَتْ أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل فالله بما تعملون بصير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 ايا ود احدكم ان تكون له جنته من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذري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 Derken bağı ateşli yıldırımlı bir kasırga vursun da orası yanı versin. Allah düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Ya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 Allah yuadukum mu'sireten ve alim. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allahsa size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lutbu geniş olandır hakkıyla bilendir yutil hikmete men yasha ve men yutil hikmete fekad utiya hayran kesira ve ma yezekru illa ulul alba Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. İntübdü s-sadaqâti f-ni'immâhi ve in tukhfûhâ ve tukhtûhâl f-kara'â f-hüve khayrûl ve yukeffiru ankum min seyyiatikum ve Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızın bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Leyse <Sessizlik> Onları hidayete erdirmek sana ait değildir.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 Faiz ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu,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 Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalacaklardır. <gülüyor> Allah faiz malını mahveder, sadakaları ise arttırır bereketlendirir. Allah hiçbir günahkarından körü sevmez. İnnel lezîne âmenû ve amilû ve eqânû s-salâten Küfessiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dost kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Ya eyyühellezi İman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer inanmazsanız, Allah'ın ve Ressamızın emrini yerine getirin. Eğer inanmazsanız, Allah'ın ve Ressamızın emrini yerine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 إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى fa'alū fa'innehu ve yuallimukumullāh vallāhu bikulli ey îmân edenler belli bir süre için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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar Onun kazandığı iyilik kendi yararına kötülükte,